Günaydın. Bugün ilk kampanyamız kadın haklarına dair. Kampanyayı başlatan Zerrin Elmas ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yönelik tüm ev hanımlarına sesleniyor. Talebi ise ev hanımlarına maaş bağlanması ve sigorta yapılması. Zerrin ev hanımlarına maaş bağlanmasının gerekliliğini kendinden yola çıkarak anlatıyor. Diyor ki bir ev hanımı düşünün evinde hiç durmadan emek veriyor. Ancak ne hafta sonu tatili var ne yıllık izni. Çalışan herkes için fırsat olan bayram tatili ev hanımı için işlemek. Sağlık ve sigortası yok, maaşı yok. Adı ev hanımı ona acıyan kimse yok. Ben de bir ev hanımı olarak durmadan çalışıyorum ancak hiçbir maddi güvencem yok diyerek bizleri bu konu üzerinde düşünmeye ve harekete geçmeye çağırıyor. Zirin'in başlattığı imza kampanyası hakkında detaylı bilgiyi taksim ev hanımı adresinde bulabilirsiniz. Türkiye'de özellikle son yıllarda futbol fanatizmi doruklara ulaştı ve maalesef sonu cinayete varan kavgalara sebep oldu. Ancak Geze Parkı Diliniş'e sırasında taraftar grupları birlikte hareket ederek bizlere dostluklarını yitirmediklerini hatırlattılar. Sıradaki kampanyamız bu dayanışma ile ilgili. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu'na yönelik başlattan kampanyanın talebi şu sözlerle ifade edilmiş. Türk Telekom Arena'nın yeni sezonda Beşiktaş Kulübü'nde açılmasını dostluk ve dayanışma adına talep ediyoruz. Kampanyacı Biz Galatasaray taraftarı, Galatasaray Spor Kulübü üyeleri, Galatasaray Lisesi mezunları, Galatasaray Üniversitesi mezunları, Telekom Arena kabine kombine bilet sahipleri, Galatasaraylılar cemiyeti üyeleri, kısaca sarı kırmızı renklere gönül verenler olarak önümüzdeki futbol sezonunda Beşiktaş Cimnastik Kulübü'nün Ali Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'yı kullanmasının ülkemizdeki dostluk ve fair play ortamını sağlaması yönünde önemli bir adım olduğuna, ve Galatasaray Spor Kulübü'nün bu yöndeki çağrımıza sağduyulu bir şekilde olumlu yanıt vereceğine inanıyoruz. Bu konuda medyada yer alan ancak kesinlik kazanmayan pozitif yaklaşımda da destekliyoruz. Bazı taraf gruplarının yaklaşımının aksine yönetimin arenanın Beşiktaş'a verilmesine sıcak bakmasını desteklediğimizi duyurmak istiyoruz. Gezi Parkı'nda yakalanan taraftar birlikteliğinin kulüp yönetimleri tarafından iyi okunmasını talep ediyoruz diyor. Bu yönde alınacak karar her şeyden önce son günlerde taraftarlar arasında yaşanan Birlik ve dayanışmanın da doğal sonucu olacaktır. Sokaklarda dostluk mesajları veren üç büyük kulübün olmak üzere bütün kulüplerin taraftar takımlarından başka feda edecekleri değerlerinin de olduğunu hatırladılar ve bu gerçeği cümle aleme gösterdiler. Bundan çok değil bir ay önce kanlı bıçaklı olan taraftarlar el ele kol kola yürüdüler dostluk mesajları verdiler. 12 Mayıs 2013 tarihinde gencecik bir arkadaşımız futbol terörüne kurban gitti her şeyiyle kirlenmiş bir ortamda yıllardır yaşanan gerilimlerin taraftarlar nezdinde artık sonlandırılmak istendiği açıktır. Kulübümüzün arenayı Beşiktaş'ın da hizmetine sunma konusunda yönetimsel anlamda haklı kaygılar olabilir. Bu metinde imzası bulunan bizler bu çekincileri anlıyoruz. Ancak locaların kullanımı, kalıcı reklam konusu, taraftarların olası tahribatı gibi konuların bu aşamada teknik detaylar olduğunu düşünüyoruz. Taraftarlar arasında yakalan bu dostluk ortamının kulüp yönetimleri tarafından doğru okunmasının asıl büyük tahribata neden olacağına inanıyoruz. Yaşadığımız süreç hepimizin açısından bir fırsat. Beşiktaş'ın daha önce inönüyü vermemesi ise bu konuda bir teferruat sözleriyle futbola yeniden kazanılan dostluğun önemi vurguluyor. Galatasaray Yönetim Kurulu'na şu sözlerle sesleniyor. Dayanışmanın ne demek olduğunu bütün Türkiye'ye gösteren başta çarşı ve Beşiktaş taraftarı olmak üzere Beşiktaş Cimnastik Kulübü böyle bir jesti çoktan hak etmiştir. Beşiktaş Cimnastik Kulübü'nün Galatasaray Yönetim Kurulu'nun uzatacağı bu dost elini sıkıca kavrayacağını ve Türkiye'de yepyeni bir sportif dayanışma ortamının doğacağını yürekten inanıyoruz. Sayın Başkan Ünal Aysal ve Sayın Yönetim Kurulu üyeleri her türlü risk ve zarar analizinden bağımsız bu dost elini uzatın. Arkanızda kongre üyelerinden de oluşan taraftar topluluğu olduğunu unutmayın. Unutmayın ki hiçbir çim... Hiçbir reklam ya da loca bu fırsattan daha değerli olamaz. Evet, kampanya hakkında detaylı bilgiyi change.org/taksim taraftar adresinde bulabilirsiniz. Sıradaki haberimiz ise İzmir'den. Ozan Baş tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı Aziz Kocaoğlu, talebi ise İnciraltı Expo Fuarı projesinin ve İnciraltı imar planının iptal edilmesi. İnciraltı Kent Ormanı 1. sınıf doğal sit İnciraltı Kent Ormanı, İnciraltı Mahallesi ve Bahçeler Arası Mahallesi ile beraber İzmir kentindeki yeşil alanlarının en genişi. İnciraltı Kent Ormanı'nı tamamen yok edip şantiye alanına dönüştürecek olan Expo Fuarı projesi şehrin merkezinde dünya çapında bilinen İzmir Uluslararası Fuar Alanı'nda varlığını ve inşaatına yeni başlanan Gazi Emir Fuar Alanı'na rağmen planlanmış. Fuarın geri sökülecek olması şantiye yüzünden yok edilen ormanı ve tarım alanlarını genel getirmeyecek. Şehrin tüm olanaklarına sahip iki fuar alanı dururken kent ormanında fuar alanı inşa etmek anlamsız olduğu kadar Expo'nun temelleri olan sağlığın ve doğanın da düşmanıdır. Eğer bu çapta bir fuar yapılmak isteniyorsa yapılacak yerler bellidir. Bu alanlar yerine Expo fuarı için binlerce ağacı keserek yangın ve talanla zaten bitme seviyesine gelmiş yeşil alanların en iyi korunanı da yok edilecektir. Yok edilen alanlardaki ağaçlandırmanın orman haline gelmesi ise onlarca yıl sürüyor diyor Ozan. Zaten böyle bir orman yaratmaya kalksanız da tekrar yaratamazsınız sonuçumlar birer plantasyon. Değişecek olan imar planı ile tamamı yeşil alan, ağaçlık ve bahçe olan Bahçelerarası Mahallesi ve bir İncialtı Mahallesi konut, AVM ve ticari yapılaşmaya açılacaktır sözleriyle buradaki büyük rantında amaçlandığını iddia ediyor kendisi. İzmir Expo projesinin Altı Kent Ormanını ve değiştirilen imar planının rant için bahçeler arasını yok etmesine İzmir halkı razı olmayacaktır deniyor. Bahsi geçen yeşil alanlar güvence altına alınmalı diyerek talebini dile getirmiş. İmza kampanyası hakkında detaylı bilgi ise changeorg inciraltı adresinde bulabilirsiniz. Evet, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'e yönelik bir kampanyada var. Birol Yılmaz tarafından başlatılmış, talebi ise genel seçimlerde oy pusullarının numaralı sıralı ve sayılı olması. Birol şöyle diyor. Şüpheleri ve olası karmaşaları engellemek için tarafsız ve objektif yorumlar almak için seçimlerin ne kadar temiz olduğunu ispatlamanın en etkili yolu olacağını düşünüyorum. Vatandaş gerektiğinde kendi oy pusulasındaki numara ile oy kullandığı sandığı mevkiyi, bölgeyi sorgulayabilmelidir diyerek kampanyasının amacını dile getirmiş. Birol'un başlattığı imza kampanyası ise change.org taksim oy adresinde. Evet geldik günün son kampanyasına. Pamukova Haber.com tarafından başlatılmış. Talebi ağaç kesimlerinin durması baraj çalışmalarına son verilmesi. Kampanya Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne birlikte başlatılmış. Diyor ki yaşadığımız çevreyi olumsuz etkileyip ekolojik dengeyi bozacağı için baraj çalışmasına son verilmesini istiyorum demiş kendisi. Daha fazla bilgiyi Sakarya'da baraj istemiyoruz. Change.org Taksim Sakarya'da baraj istemiyoruz adresinde bulabilirsiniz. Değişim rüzgarları sizinle olsun. Esen kalın.